1105, numaralı konu, göçebelerin Hazreti Peygamber'den cennet ağaçlarını sormaları, evet, eşhab-ı kiram kendi aralarında, Allah Teala bizlere bu göçebe Araplar sayesinde birçok şeyleri öğretiyor, şöyle ki bunlar gelip, bizim soramadığımız birçok şeyleri hiç çekinmeden soruyorlar, böylece onlara verilen cevaplardan biz de yararlanıyoruz, derlerdi, bir gün göçebe Arap'ın biri Hz. Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala, cennette bulunup da kendisine yaklaşan. Eziyet Veren Bir Ağaçtan Bahsediyor, Dedi, Hazreti Peygamber, O Hangi Ağaçtır, Diye Sorunca, Göçebe, Sidr Ağacıdır, Onun Eziyet Verici Dikenleri Vardır, Karşılığını Verdi, Bunun Üzerine Hazreti Peygamber Şöyle Buyurdular, Peki Allah Teala, Onlar, Dikensiz Kirazların, Yani Sidr Ağaçlarının Altındadırlar, Vaka, 56.sur 28, Buyurmuyor Mu, İşte Allah, Onun Dikenlerini Gidermiş Ve Her Diken Yerine De Bir Meyve Koymuştur, Öyle Meyveler Ki Her Birisinde 72 tat vardır ve bunlardan hiçbirisi diğerine benzemez. Utbe bin ABDS Süleymi şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberle oturduğum bir sırada göçebe Arap'ın biri geldi ve Ey Allah'ın Rasulü, duyduğuma göre sen cennette talh, muz, ağaçlarının bulunduğunu söylüyormuşsun, fakat ben yeryüzünde ondan daha dikenli bir ağaç olduğunu bilmiyorum, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, Allah Teala onun her dikeni yerine bir meyve yaratmıştır ki bu meyveler etle sarılmış tekehusyesine benzer, bunlarda yetmiş tat vardır ve hiçbirisi diğerine benzemez.